İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar. Günaydın Günaydın. Günaydın Özellik. Günaydın Özdeş. E, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. Çok yoğun olduğu kadar böyle eğlenceli, verimli geçen 9 gün, 9 günlük şenliğin ardından ben hepinize, bütün açık radyo dostlarına, destekçilerine, e, emeklerinize sağlık diyorum. Çok e, teşekkür ederiz. O kadar dağılmışım ki. yani 11 gün dedim mesela açılıştan. 9 <gülüyor> günlük şeyin sonunu kapatırken Fark ettim. Emi <gülüyor> Goodman'dan beri dinliyorum zaten sizi. <gülüyor> Özdeş düzeltmese rezaletti yani. <gülüyor> 9 Ama yani. O, o 11 gündeli bir hata yok. 11 saat 11, olacaktı evet, sadece. Günde evet. 11 saat çarpı 9. Ee, gerçekten yani müthiş bir başarı. Büyük bir cesaret ister bunu gerçekleştirmek için. <gülüyor> Çok teşekkürler valla. Cesaretiniz hayran <gülüyor> <gülüyor> diyeceğim. E, geçen hafta ben tam bu saatlerde yollarda olduğum için kendi programını ıskaladım e, ve e, sizlerle birlikte o meşhur numarayı e, tekrarlama fırsatını kaçırdım e, yani ama bildiğim kadarıyla dinleyici destek projesi sadece 9 günle falan sınırlı değil yani e, evet yani bu, bütün sene e, devam ediyor tabi hiçbir sınırı yok özdeşinde bu sabah söylediği gibi net olarak bu bütün sene devam eden sadece yoğun bir dokuz gün toplamda on evet. bir saatlik, doksan dokuz saatlik bir Yıl boyunca yani internetten olsun e, web sitesinden açıkradyo.com.tr sitesine e, adresine tıklamak yeterli olur. Hatta yani açık radyonun telefonu bile yani bir... Ay, Telefon e, servisi çok, yok çok, tabii çok ama Açık Radyo'nun telefonundan da ulaşılarak hemen bağlantı evet. kurulabilir. Yani onu da söyleyeyim. E, Ömer Hocam, e, canım, canım çok çekti ya. O numarayı bir kez de ben tekrarlayabilirim. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ama o, onu <gülüyor> arayamıyoruz <sağ> ol, artık. <gülüyor> e, değerli Aşık Radyo dinleyicileri ve karikatür dostları, tutkunları diyeceğim. E, çünkü Açık Radyo aynı zamanda dünya üzerinde düzenli bir karikatür programının yayınlandığı e, belki de tek radyo kanalı yanılmıyorsam. evet aynı evet, hatun. Yani, oh, tem, yani benim, benim çizimlerine daha açık radyo. Çizimlerine değil mi? Evet. Ne zaman başlamıştık? Neyse ben yollardım siz anlatırdınız o zaman. <gülüyor> evet doğru. 90'larda 97'lerde falan. E, aslında açık radyo benim için deyimi yerindeyse tam bir yalnız değilsin eskici. Ee, şarkısı, şiiri ya yani ne bileyim, duvar yazısı belki. Yani kendilerini giderek yalnız hisseden bir topluluğun, e, bir grubun fertlerinin buluşma yeri gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Açık radyo. Güzel bir tanım. Evet. Yani bazı dinleyicilerimiz kızıyorlar. Çok güzelleme yapıyorsun falan ara sıra diye şeyler geliyor böyle. Ben güzelleme yapmıyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Yani siz de sabah dinledim. Sabahtan beri dinliyorum programı. Mesela Faruk Bildirici'nin yazısına yer verdiniz. Onu okudunuz. Ne kadar doğru. Evet, yani yalnız doğru, muhalif de kanallar değil. Yıllardan beri. Ben açıkçası daha çok yurt dış daha doğrusu dünya olaylarıyla ilgilendiğim ve bu konuda çizdiğim için açık radyodan besleniyorum açık gazeteden besleniyorum başka hiçbir kanalda bulamadığım haberleri sadece açık radyoda bulabiliyorum yani evet. ben Ömer Madren dediği gibi bu bu bu burada karşılıklı ilişkileri geliştiren büyük bir ailenin ferdi olarak böyle bir toplumun ferdi olarak kendimi hissediyorum ve bunu sürdürebilmek için yıl boyunca alacağınız numara işte şimdi söylüyorum. 0216 343 41 41. 0216 değil yalnız. 0212. Bir de şu anda 41 41 açık olmayabilir yani ama evet. 40 40 yani radyonun her tamam, zamanki tamam, kanalı tamam. açık. Evet, 0-212-340-40 O açık zaten. Evet. Siz hep bunu yapıyorsunuz. Beni düzeltiyorsunuz. <gülüyor> Sağolun var. <Sabah> <gülüyor> Son <gülüyor> tamam. düzeltiyi yaptığımdan hemen sonra maalesef beni düzelten bir sevgili dinleyicimiz Kullan aslında söylemişti güzel Bey zaten diye yazmıştı baza. <gülüyor> İnanır mısınız bana da yazdılar. Birkaç dinleyici. Yaşasın dinleyicilerimiz. <gülüyor> evet size. aynen öyle yani. Ama ben de hemen düzeltip özür dilemiştim. Sen duymamış olabilirsin. Estağfurullah. Peki bu uzun girişten sonra artık haftanın karikatürlerine evet, geçelim. Sekiz karikatür bekliyor, araya on beş gün girdi. Çok sayıda karikatür birlikte haliyle seçim yapmak da zor oldu. Fakat konularımız yine hep aynı. Maalesef savaş, felaketler, iklim krizi, onların korkunç sonuçları ve bütün bunlara bağlı olarak giderek güçleşen yaşam koşulları falan ekonomik zorluklar, tabii ki enflasyon. Ama bir hoşluk yapalım diyorum ve bu sabah bir spor karikatürüyle. Başlayalım. Ee, Burcu Biçer'den de özür dileyerek ee, tabii. Ee, şimdi cumartesi akşamı İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler e, Futbol Kupası finalinden söz edeceğim. Hafta boyu, boyunca çok konuşuldu. Siz belki farkında değiniz, değildiniz o yoğunluk içerisinde. Ee, 70 bini aşkın İngiliz ve İtalyan taraftar doldurmuş olimpiyat stadını. İstanbul'da da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Açık kalanların da büyük bölümü kilit oldu ya neyse. Ee, ulaşmaları, fıksız... ulaşmaları da bir hayli zor olmuş zaten. O evet. Hata yani. nereden geliyorlar? Biraz o, o, şey zorluk çekecekler tabi yani o kadar katlanacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda yarısı sevindi daması seyircileri evet. diğerleri ee, Sonuçta da Inter 1-0 mağlup oldu. Manchester City takımı mutlu sona ulaştı ve kupanın sahibi oldu. Kupayı da Manchester City'nin Türk kaptanı İlkay Gündoğan kucakladı. Türk-Alman kaptanı diyeyim daha doğrusu. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nin çizeri Emre Ulaş, yıllardır o sürdürdüğü taş devri başlıklı köşesinde maçın hemen öncesinden bir anstantane çizdi bize. Karikatürde her iki takımın Türk asıllı oyuncuları, Olimpiyat Stadyumu'nun ortasında Kupalarından kavramışlar, koca kupayı gururla havaya kaldırıyorlar. Sol tarafta Inter'in e, Türk oyuncusu Hakan Çalhanoğlu. E, sağ sağda ise kupanın e, sağında, e, City'nin kaptanı İlkay Gündoğan var, çok da güzel benzetmiş e, portrelerini. Satın Canç dolu tabii ve iki bu bu iki futbolcuda Taş Devli dönemi'ne uygun olarak takımlarının formalarını kuşanmışlar böyle gururla gülümsüyorlar. Fakat her nasılsa. Arka taraftan, yani karikatürün sağ tarafından, e, karikatür bandının sağından içeriye bir başka e, kişi, bir vatandaş zuhur ediyor. E, bu, bu da bir taş devri vatandaşı. E, kucağında e, binbir güçlükle kocaman bir kütük, bir ağaç kütüğü e, taşıyor. Bu kütüğün ucu iyice e, yontularak sivrilmiş. Biz bu tip e, kütükleri halk dilinde kazık diyoruz galiba. Evet. E, aslında karikatürlerde de bolca kullanılan bir imgedir. Türk e, karikatür tarihimiz boyunca sayısız ucu sivrilmiş böyle kazık metaforu örnekleri vardır. Yani. Hayatında bir kez olsun kazık karikatürü çizmemiş karikatürcü yok gibiydi <gülüyor> herhalde. <neredeyse. yoktur. gülüyor> evet. Emre ulaşın çizdiği ve vatandaşın kucağında e, taşıttığı o kazığın özelliği ise bir ödül olması. Ödül niteliği taşıyor. E, böyle kan Veter içinde koca e, kocaman kazığı yüklenmiş e, kucaklamış e, ödül sahibi vatandaş e, futbolculara bu iki futbolcuya doğru e, koşarken onlara bir de sesleniyor böyle. Hakan, İlkay, boş boşuna eves Avrupa'nın en büyük kupasını ilk alan Türk siz olmayacaksınız. Üzgünüm çocuklar. Peki, Güdük Nejat Türleri ne Tiyatrosu'ndeyiz galiba. Çok güzel. <gülüyor> Harika. Eraslan'dan da özür diliyorum. <gülüyor> Bugün çok rol çaldınız. Evet. Pardon, pardon. Çok affedersiniz. İsterseniz ayrılayım <gülüyor> Kazın üzerinde ne yazıyor? Ona gelelim. Avrupa Enflasyon Şampiyonu ödülü taşıyor vatandaşımız. Hmm. Evet. evet. Ağır bir sonuç. Bu arada da tabi olayın kendisi de tragic komik yani bir karikatür gibi özellikler taşıyor. Yani hatta taraftarların bir kısmı maçtan sonra evlerinde saat sabaha karşı 3'te ancak olabilmişler trafik sorunları yüzünden ne taksi bulunabiliyor ne bir şey böyle bir şey ve hatta ilginçte yorumlar var değil mi döviz bozdurunca cüzdan yerine bavul taşımam gerekiyor <gülüyor> demiş ve milyonlarca evet. milyonlarca evet. şey almış kağıt paralar öyle yüz liralıkların ulcun bar restoran <gülüyor> şeyine e, <gülüyor> neyi derler ay Billy şey nasıl Hatır hesabını mi? hesabını, <gülüyor> Hesa, hesabını. <gülüyor> Türk lirası olarak binlerce lira nakit vermiş böyle paylaşıyorlar. tam bu karikatüre peki ben mi? ben ama itiraz edeceğim yani bir kere çok hazırlıksız gelmişler niye kredi kartlarını yanlarında almamışlar bir <gülüyor> ikincisi niye bir bisikletle gelmemişler hmm. İşte bunlar hep Türkiye'yi aşağılamak için Batılıların oyunları ah düş mihraklar. bu cevabı bekliyordum <gülüyor> düş birazdan ona da geleceğim ee, ben konuyu daha fazla dağıtmadan evet, yine e, bu e, konuyla ilgili bir taş devri vatandaşı değil de günümüz vatandaşını anlatmak istiyoruz. Neman dergisinin bu hafta, geçen haftaki daha doğrusu arka kapağında bu karikatür Sefer artı C imzalı ki muhtemelen Sefer Selvi ile Can Barslan'ın müşterek çalışmalarının ürünü olmalı. Öyle değilse kendilerinden de çizimin esas sahiplerinden de özür dilerim. Ama muhtemelen öyledir. Bu karikatürün konusu da enflasyon ve ekmek fiyatlarındaki artışlar üst yazısı şöyle şöyle diyor seçim bitti Kayseri'de ekmeğe zam geldi İstanbul'da da ekmeğin 10 lira olması bekleniyor haber bundan ibaret Karikatürde ise ekmeğini koltuğunun altına almış, çarşıdan dönen vatandaşımızı görüyoruz. Yüzü allak ağ pullak olmuş. Şaşkın mı, üzgün mü? Şaşkın daha çok. Ee, ve kapıda elindeki süpürgeyle işte kendisini karşılayan, sokak kapısında kendisini karşılayan Makbule Hanım efikası herhalde. Ee, o da durumu ona durumu özetliyor. Şöyle anlatıyor. Erdoğan seçildi diye dış güçler, dış güçler ekmeğe zam yapmış Makbule." Düşküçler mi dediniz? Evet. Tamam onun getirdiğini. <gülüyor> <gülüyor> <Düş, düş. gülüyor> tamam işte. <yani. gülüyor> ama ama e, demin konuşuyordunuz. Bu defa da e, Ali Belge'den özür dileme sırası geldi. E, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirilmişti. Bizi düşküçlerin şerrinden korumak için olsa gelecek. E, yine Guardian'daki bir yoruma göre Şimşek'in atanması Ortodoks ekonomi politika politikalarına yönelişin bir işareti olabilirmiş. Bunun üzerine de basınımızda hemen tartışmalar başladı. Ee, Heterodoks politikalardan ortodoks politikalara geçiş yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Sonuçları ne olur? Falan filan. Yani bütün bu tartışmalardan ne yalan söyleyeyim ben çok fazla bir şey anlamıyorum. Ee, fakat daha önce Maliye Bakanımız Nurettin e e Nebati Önceki Mali Bakanımız Nurettin Rebat'ı e, atandığında e, bir cümle ifade etmişti. E, siz de değindiniz e, sabahki programda. E, ben e, anlayamadığım halde e, o cümleyi not etmiştim baş ücretlerime. Hatta ailemde e, bir, e, bu konuda uzman, ekonomi uzmanı e, bir yakınım var. Ona da sormuştum. E, bir araştırayım sana dönerim demişti. Daha dönmedi. E, cümle şöyleydi. Neo-klasik ekonomi dü düşüncesinden epistemolojik kopuş heterodoks yaklaşımı ön plana çıkardı. Hmm. Hal böyle olunca da bundan böyle heterodoks heterodoks ekonomi politikasına e, geçtiğimiz e, o zaman müjdelenmişti. Sonrasında biliyoruz gerisini filmin devamında o olanlar oldu. Şimdi hayırlısıyla e, Mehmet Şimşek ve ekibinin önerdiğiinde yeniden. Ortodoks ekonomi politikasına dönüyormuşuz. Ee, karikatüre gelecek olursam karikatürcü Kürşat Coşkun e, Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı karikatüründe e, durumu çok net özetledi. Bu defa anladım. E, karikatürde, yani Kürşat Coşkun sayesinde anladım. E, sol tarafta eski maliye bakanı Nurettin Nebati'yi görüyoruz. Sağında da Alefi e, Mehmet Şimşek e, var, o duruyor. Karşılıklı olarak birbirlerini süzüyorlar ve işaret parmaklarını da yukarıya doğru doğrultmuşlar. Gökyüzünü gösteriyorlar. Yani en doğrusunu yukarısı bilir tarzında herhalde. Evet. E, selef Bakan, e, nebati heterodoks diyor. Mehmet Şimşek ise ortodoks diyor. Karikatürcü Kürşat Çoşkun ise olayı şöyle özetliyor, paradoks. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar. Evet. Anlaşılmıştır değil mi hocam Gayet iyi, gayet iyi. Ee, demin söz ediyordunuz ama arada siz e, okuduktan sonra e, dolar yeni bir tarihi zirveye ulaşmış olabilir mi acaba? İhtimal bile vermiyorum çok heterodox bir yaklaşım. <gülüyor> kesinlikle öyle, <gülüyor> kesinlikle öyle. <gülüyor> Biz ortodoks, pardon paradoksal yaklaşımına devam edelim. Dolar bir yana adalete bakalım. Tipten e, Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay mazbatısını aldı e, ve tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden henüz e, çıkmadı. E, partisi ve avukatları Atalay'ın serbest bırakılması için çaba harcıyorlar. Birçok kentte tip Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle eylemler düzenlemiş. Ee, yine e, Can Atalay'ın durumunu Gazete, e, gazete Penceredeki e, köşesinde Bülent Çelik, karikatürcü Bülent Çelik dile getirdi. E, Bülent Çelik'in karikatüründe Silivri Cezaevi'ni görüyoruz. Cezaevinin dışında e, oldukça büyük bir kalabalık e, birikmiş insanlar. Kadınlı, erkekle, çocuklu böyle avluya doluşmuşlar. Hep bir ağızdan sesleniyorlar. Can Atalay diye. İçeriden de cevap geliyor. Burada... Seyirin cezaevi surlarının <gülüyor> içinden burada sesi geliyor evet. Buranın sesi evet. <gülüyor> e, bu arada işte TBMM Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca da ziyaret etmiş Atalay'ı. E, canım bir an önce e, serbest bırakılmasını istiyorum demiş. E, Bülent Çelik'in karikatürünün üst başlığı da aslında bir çağrı. Bu hukuk karabetine son verin diye bulunmuş sanatçı. Gerçekten çok uç bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem seçime katılması hem mazbatasını alması milletvekili olması ve buna rağmen de dışarı bırakılmaması serbest bırakılmaması dünyada da görülen ender hukuk garabetlerinden bir tanesi olsa gerek. Çok fazla örneği var mı bilmiyorum. Benim işte evet. 30-40 yıldan beri uğraştığım meselelerden biri de uluslararası hukuk ama ben pek duymadım böyle bir şey. E peki e, Garabet demişken mesela e, ben gündemi aslında karikatürlerden takip etmeyi daha çok seviyorum. Özellikle de Hayati Boyacıoğlu'nun e, sosyal medyada paylaştığı günlük karikatürler. Hatta bazı günler birden fazla karikatür de çizip paylaştığı oluyor. E, ve atlamış olduğum kimi... E, ilginç hatta zaman zaman inanılmaz absürt sayılabilecek olaylardan haberdar olmamı sağlıyor. Mesela geçen hafta ben yine e, yolculuktayken e, onun paylaştığı bir karıdır. İlk bakışta e, bana son derece anlamsız e, geldi. E, onu anlatayım. Bir mahkeme heyetinin önünde duran küçük bir çocuk var. E, onun başında da bekleyen e, bir gö güvenlik görevlisi var bu karikatürde e, mahkeme heyeti 3 kişiden oluşuyor üçü de bıyıklı hukuk, hukuk insanları bunlar muhtemelen bir tanesi savcıdır e, avukat görünmüyor yoktur zaten oralarda e, ortadaki mahkeme geç, heyeti gibi görünüyor tümüyle yani? savcı galiba evet. yok orada A aynı o yukarıda şeyde yukarıda yukarıda he, Eşit aynı oldukları de... için hep Mahkemelerde çok Hı. tuhaf bir e, Durum olarak Pek anlaşılmaz ha. Ha, evet. doğru, Siz, Çoktan Geri beri aldım. çıkmıyorsunuz İhtirazım galiba Mahkeme eğitimini <gülüyor> evet. Uzun zaman olmuş Ömer Bey çıkmayalım <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neyse, Avukatlar aşağıda şimdi... Savcı ve hakimler eşit yüksek Avukatlar, yüksek avukatlar e, sanıklarla Zaten aynı evet. e, Platformda da örgütleniyorlar Hakimler ve savcılar yüksek Dur, kurulu falan Doğru Doğru ee, ve şimdi ortadaki yargıç, ortadaki yargıç o, tabii çocuğa suçunu bildiriyor. Afişe büyük çizmişsin. Şimdi çocuk ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde böyle suçlu bir ifadeyle e, o yüksekteki, yükseklerdeki yargıca e, şöyle bir nazar atıyor, bakıyor. Helalleşelim öğretmenim. <gülüyor> yani ben e, yolculuk dedemiyle memlekette olup bitenlerden... E, Haberi olmayan bir insan olarak bu karikatümden hiçbir şey anlamadım. Yani güleyim, ne yapayım bilemedim. Fakat biraz araştırınca durum aydınlandı. Daha doğrusu e, aydınlanmadı diyeceğim. Daha iyice absürdeşti. mer Hayatı Boyacıoğlu e, Mersin'de bir meslek lisesinin öğrencilerinden 16 yaşındaki bir çocuğun başına gelenleri e, çizmiş. Bilmiyorum siz buna değindiniz mi programlarınızda? Hayır, hayır değindim. E, bu, bu, bu çocuk... Ama. Bu ergen meğerse e, seçim afişlerinden birimdeki Erdoğan fotoğrafına tükenmez kalemle bıyık çizmiş, Hitler bıyık çizmiş. Şimdi kamera kayıtlarını izleyerek çocuğun kimliğini tespit etmiş polis ekipleri ve e, onun evine giderek, çocuğun evine giderek onu gözaltına almışlar. Çocuk şubesinde ifadesi alınmış bu e, 16 yaşındaki ergen. E, afişe bıyık yaptığını ancak afişin farklı noktalarındaki e, bir takım küfürlü içerikleri kendisine yazmadığını söylemiş, beyan etmiş. Demek ki afişte bazı küfürlü ifadeler de varmış. Fakat iş orada bitmemiş. Bitmiyor. Çocuk şüphesindeki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Ee, ve e, tabii ki Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. Nokta. Burada evet. bir garabet yok değil mi? Yok hayır. Zaten sen yakından takip etmemişsin. Biz şeyde bu dinleyici destek projesi özel yayının sırasında yani bu araştırmacı gazeteciliğini takdirle karşılıyoruz tabii. Araştırmacı karikatürist gazeteci radyoculuğunu fakat... Sağ olun, var olun. ...şeyi atlamış olabilirsin. Ciddi okumalar yapıldı bu günler sırasında, dokuz gün sırasında. Özellikle de George Orwell'in 1984 romanından güzel seçici bölümler okuduk. Ha, e, tam cuk oturdu işte şimdi ben onları kaçırdım e, i̇şte son ben... günlerine yetiştim e, Şenlin ama onları kaçırmışım demek e, Çocuğun babası da bugün yani pazartesi günü açıklama yapacağız demiş 16 yaşında bir çocuktan intikam alıyorlar bir sefer bu çocuğun yatarı yok e, diyor yani birincisi olarak anlamında İki adalet bakanlığından izin alınması gereken bir suç demiş pazartesi açıklama yapacağız evet. e, diyor Babası, Bayağı, neyse, peki. Ba babasının sözleri de aklıma şey getirdi Manisa'da hani işkence Meselesinde vardı ya, hemen hemen Aynı, evet, sözleri, evet, aynı evet. yaşlardalar zaten Babası şey, o 16 yaşında Hayatının baharında bir çocuk Demiş ki Manisa'da bu işkenceci Polisler meselesinde de Bir anne işte Liseli çocuğuna Onlar da duvara yazı yazmışlardı Vagonlara parası eğitim yazmışlardı sadece Ve Götürülürken yapmayın o daha bir çocuk diye kız, evet. kızının oğlun ardından sesleniyordu. Özdeş çocuklara da güven olmuyor. Evet Bak şimdi hiç. başka başka bir şeye geçeceğim ama yine böyle 15 yaşındaki bir çocuk fakat hiç değilse bundan gurur duyacaksınız. İrem Eroğlu İrem Eroğlu Portekiz'de altıncısı düzenlenen IFCF, ISCF, ne açılımını bilmiyorum ne olduğunu, ISCF 23 karikatür yarışmasında onur ödülünü kazandı. Hatırlayacaksınız İrem Eroğlu'nun bazı karikatürlerini, birkaç karikatürünü geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yılda bu programda anlatmıştık. Hatta bir defasında da haftanın karikatürü olarak seçmiştik İrem'in bir karikatürünü. İrem'in bu ödüle layık görülen bu Onur ödülünü alan e, karikatürün konusu iklim. E, bu karikatürde camdan böyle şeffaf bir laboratuvar şişesi var. Alt kısmı küre şeklinde yuvarlak ağzı ise e, uzun e, dar uzun böyle dere, derecelendirilmiş. E, camdan şeffaf bir tüp şeklinde gözüküyor. Evet, deney tüpü. Deney tüpü. Evet, evet, evet. evet. E, içine sıvı konuyor, ısıtılıyor o tüpler. E, İran Eroğlu bu tüpün altındaki e, o yuvarlak kürenin içine nedense, e, inşallah yanılmıyorum, kırmızı bir sıvıyla e, doldurmuş. Evet, olabilir bir ihtimal Yok, yok kırmızı. Kırmızı değil mi? Peki. E, <gülüyor> laborantın, e, o, bu deneyi yapan e, kişinin bir eli Ince uzun tüpü kavramışken diğer elinde de bir kibrit e, çöpü var. Onu yakmış, kibritin aleviyle kürenin içindeki sıvıyı ısıtıyor. E, ve bu sıvıya bakınca o sıvının yüzeyinde yüzmekte olan bazı buz parçacıkları görüyoruz. Tıpkı kutuptaki e, buzullar gibi. Zaten bir tanesinin üzerinde de çaresiz oturmuş bekleyen e, minik bir kutup ayısı, beyaz bir kutup ayısı görüyoruz. Yani bir çizer, genç bir çizer böyle e, hayal gücünü de çalıştırınca e, bence çok güçlü bir iklim krizi e, uyarısı harikatürü yaratmış. Ben buradan evet. İrem'in ödülü için de kutluyorum. Ben de öyle de. gerçekten son derece etkileyici. Evet. E, Kanadalı bu defa. Ee, emektar ve işte yaşıtımız bir karikatürcü Bado. Ee, Bado ile çizer Güy Bado. Ee, bu yıl çok daha erken başlayan ve ülkesini kasıp kaburan orman yangınlarını e, konu edindi karikatüründe Kanada'daki. Ve e, Kanada'nın resmi bayrağında önemli bir değişiklik yaptı. E, bildiğiniz gibi e, Kanada bayrağının ortasında... E, Yine kırmızı renkte bir e, çınar yaprağı. Akça ağaç. Diyorlar. Akça ağaç. Evet. E, evet Akça ağaç yaprağı e, yer alır. E, bu yaprağın çevresindeki beyaz renkte e, Kanada'da sürekli olarak yağan karı temsil eder. Beyaz karı. Akça ağaç yaprağı aslında Kanada'nın e, en önemli sembolü. Tarihini, kültürünü, doğal kaynaklarını falan temsil eder. E, gelelim kara, e, şey Bado'nun yaptığına. Bado <gülüyor> İşçi tulumu giyen bir e, görevliye bayrağın ortasındaki yaprağı söktürüyor. Onun yerine yine aynı büyüklükte, yine yaprağa benzeyen fakat bu kez kıpkırmızı bir alev simgesi yerleştirdi. İşte yaratıcılık böyle bir şey. Evet. Ee, bayraklar böyle simge ve sembol yüklüdür. Ee, değişen şartlara göre, siyasi ve coğrafi koşullara göre bayraklar da değiştirebilir tabii. Yani böyle bir Kanada bayrağı olmuş. Yeni Kanada ee, bayrağı, evet. Evet, süreyi açtım. Açmak istemiyorum ama son karikatürü de anlatmadan geçmek istemiyorum. Lütfen. O da yine Kanada'daki orman yangınları ilgili Fakat bu kez karikatürün başrolünde, <gülüyor> çok özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da var, eski başkanı. Hafta boyunca işte... New müstakbel. York... <gülüyor> Pardon. Eski bilemedim. Ne, ne diyeceğimi bilemedim. Eski demeyi tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gerçi e, öbür adayları da baktıkça bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi. E, New York, siz de söz ettiniz sıkça, hatta bu sabahta orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında. New Yorklar maske kullanıyorlar, hava trafiği falan yavaşlatıldı. Hayat tamamen aksadı. Hem Princeton'da hem New York'ta yakın e, kentlerde falan. E, peki bunların Trump'la ne ilgisi var diyeceksiniz. Onu da İrlandalı bir karikatürcü Harry Barton'un e, karikatüründe, e, onu anlatayım kısaca, hızlıca daha doğrusu. Ee, Harry Barton'un karikatüründe aslında Trump tam olarak görünmüyor. Profilden ve arkası don, dönük olarak gördüğümüz Trump'ın o iri vücudu e, karikatür karesinin sağ tarafında. E, yüzü ise karikatür karesinin dışında kalmış. Fakat ensesindeki e, uzun turuncu saçlarından e, bu kişinin Trump olduğunu anlıyoruz. Zaten arkasına gizlediği, o elinde tuttuğu çok gizli belgeler var. Meşhur arşiv belgeleri. Diğer elinde de telefonunda Trump News yazısını okuyabiliyoruz. Yani bu Trump. Hiçbir tereddüte mahal yok. Trump'ın vücudu, yani karikatür karesinin hemen sağ başında dedim. Fakat karikatürün arka planı tamamen böyle kızılığa boyanmış. Ve sol tarafta New York kentinin gökdelenlerinin silüeti var. İşte bu silüete doğru yoğunlaşan bir de kalın duman tabakası var. Fakat tuhaftır. Zaten karikatürde bu. E, duman tabakasının oluşma nedeni Kanada'daki orman yangınları falan değil. Elbettan yani sizler elbettan Trump'ın pantolonunun arkasını tutuşturmuş. Trump'ın yani. beyin yerinde ise poposu alev alev yanıyor. Hatta o kadar kötü tutuşmuş ki afedersin. yani şöyle bir bakınca e, kaba etinin bir bölümünü de görebiliyoruz. Noh'un evet. dumanın kaynağı da Poposuz tam tutuşmuş. burası. Evet evet. Yani e, dört, aslında 4 evet. yılla 20 yıl arasında da bu gizli belgeleri kaçırmaktan federal polisten soruşturmadan kaçırmaktan da mahkemeye verileceği kesin gibi. Fakat hayret evet. ve ilgiyle öğrendim ki Mahkum bile olsa yargılığı mahkum bile olsa bu Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığa aday olmasına engel değilmiş. Başkan olmuş. Türkiye'ye yollasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ee, ya, yarın bir konuşma yapacakmış yalnız e, destekçileri için onlara yönelik bir konuşma yapacakmış. Golf sahasında New Jersey'de Westminster'de e, bu yeniden seçilmek için bağış toplama kampanyası kapsamında evet. gerçekleşecek ee, şimdi karikatürde de bir ayrıntıyı unuttum ee, ben masumum diye haykırıyor ee, evet. Trump yarın da onu söyleyecek herhalde hangimiz masum hangimiz masum değiliz bu bir suç değildir diyecektir bu, bu bir pipo değildir <gülüyor> tabii <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da bir program değildir kimseye <gülüyor> Peki bitiriyoruz galiba ama ben benim gönlüm hemen açıklayayım ki herhalde itiraz etmezsiniz haftanın ay, ay, karikatürü olarak İrem Eroğlu'nda. Kabul edilmiştir. Evet, kabul edilmiştir İrem Eroğlu'nu bir kez daha kutluyoruz, kutluyoruz. ve günaydın diyoruz kendisine. Evet küresel deney tüpünün Altını kibritle tutuşturan bir el karikatürü. Da evet. ne nasıl anlatabilir? Sabahin Chris Sejuz'dan biraz bölümlerini okuduğumuz yazının da tamamlayıcısı tamamen çizimle tamamlanması oluyor. Ya tamam, bir simge oldu işte bu yazıya bir şey, bir minyatür diyeyim artık. Evet. Minyettir. Evet. Evet. Peki ya çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, bol şenlikler diliyorum. Şenlikli bir hafta diliyorum tekrar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.